Gezegenin Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesli Merhaba NASA'nın güneş sistemi ötesindeki gezegenlerin keşfi için çalışan bilim ve teknoloji yönetim ofisi Exoplanets yani öte gezegenler Twitter paylaşımında şimdiye kadar güneş sistemimizin ötesinde 5000'den fazla gezegeni doğruladık tam olarak Sıfır tanesi tıpkı dünya gibi dedi. NASA'nın Twitter hesabı da bu paylaşıma ne diyebiliriz ki bizim gibi bir gezegen yok yanıtını verdi. Kıymetini bilmemiz için bir neden daha. Ancak durum böyle değil. Kıymetini henüz bilmiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyanın bir okyanus acil durumunun ortasında olduğunu ilan etti ve hükümetleri okyanus sağlığını iyileştirmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da 20 ülkeden küresel liderlerin ve devlet başkanlarının katıldığı Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nın açılışında konuşan Antonio Guterres maalesef okyanusu hafife aldık ve bugün okyanus aciliyeti dediğimiz şeyle karşı karşıyayız, durumu tersine çevirmeliyiz dedi. Guterres bazı ulusların egoizminin dünya okyanuslarını korumak için uzun zamandır beklenen bir anlaşmaya dair çabaları engellediğini söyledi. Mart ayında Birleşmiş Milletler üye ülkeleri, bilim insanları ve yaşam savunucuları tarafından açık denizleri sömürmeye karşı korumaya yönelik bir plan üzerinde anlaşamadıkları için eleştirdiler. Karasal sınırların ötesindeki açık denizlerin %64'ünün sadece %1,2'si korunuyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2021'deki küresel iklim raporuna göre Deniz seviyesinin yükselmesi, okyanusların ısınması, okyanus asitlenmesi ve sera gazı konsantrasyonlarının tümü geçen yıl rekor seviyeleri ulaştı. Deniz kirliliği artıyor ve son 50 yılda popülasyonları %70'den fazla düşen köpek balıkları ve vatozlar da dahil olmak üzere denizlerdeki balık türleri hızlı bir biçimde azalıyor. Dünyadaki atık suyun yaklaşık %80'i arıtılmadan denize deşarj olurken her yıl okyanuslara en az, 8 milyon ton plastik giriyor. Guterres kuvvetli önlemler olmadan plastik 2050 yılına kadar okyanustaki tüm balıklardan daha ağır gelebilir. Sağlıklı bir okyanus olmadan sağlıklı bir gezegene sahip olamayız diyerek ülkeleri uyardı Guterres. Hepimizin birlikte yapması gereken çok şey var. Sağlıklı ve üretken bir okyanus ortak geleceğimiz için hayati önem taşıyor. Konferansın teması da okyanuslarda direnç oluşturmak için bilimsel verilere ve deniz teknolojisine duyulan kritik ihtiyaç. Gutiérrez 2030 yılına kadar deniz tabanının %80'inin haritalandırılması hedefi çağrısında da bulundu. Almanya'daki G7 zirvesi temiz enerjiye ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı arttırmak için gelişmekte olan ülkelerle yakın işbirliğini hedefleyen yeni bir teklife son buldu. Bu önemli gelişmenin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı karşısında Alman Başbakanı Scholz başkanlığındaki liderlerin enerji güvenliği adına doğal gaz yatırımlarına alan açma kararı da dikkat çekti. Liderler yaşadıkları enerji krizinin karşısında artan LNG akışlarının oynayabileceği önemli rolü vurgulamayı ve mevcut krize yanıt olarak bu sektöre geçici yatırımı gerekli Olduğunu kabul etmeyi seçtiler. Büyük hata G7 bloğunun bu hareketin geçici niteliğini vurgulamasına rağmen Avrupa'nın kısa vadeli enerji ihtiyaçlarını karşılamak için bu uzun soluklu yola girip iklim taahhütlerini tehdit altına sokarak 10 yıllar boyunca emisyonlara mecbur bırakabilir. Diğer yandan İtalya'nın petrol için tavan fiyat önerisi ise başarılı olmadı. Liderler özel olarak kömürden çıkış tahidünde bulunmasa da 2035 yılına kadar enerji sektörünün tamamen veya ağırlıklı olarak karbondan arındırma sözü verdiler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 yılına kadar net sıfır politikasına göre 2035 yılı karbonsuzlaşma açık bir kilometre taşı olarak 2030'da da kömürden çıkış Anlamına geliyor. Buna ek olarak G7 2030 yılına kadar yüksek oranda karbondan arındırılmış karayolu ulaşımı taahhüdünde de bulundu. G7 mevcut gıda kıtlığını gidermek için insani bir taahhütte de bulundu. Ancak küresel gıda sistemindeki şoklara karşı savunmasız bırakan sorunların üstesinden gelmek için toplu bir plan oluşturmaktan geri kaldı. G7 gıda sisteminde reform yapma konusunda anlaşmaya varamadı ki bu çok acil. Yeşil Gazete'nin haberine göre Rize'nin organik tarım havzası Hemşin ilçesi Levent köyünde 99 hektarlık alanda planlanan taş ocağı için verilen "çet" gerekli değildir kararının iptaline yönelik Rize İdare Mahkemesi'nin iptal kararı Danıştay tarafından onandı. Bölge Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bal ormanı ilan edilen ve nesli tükenme tehlikesi altında kırmızı benekli alabalık susamuru ve su kertenkelesinin yaşadığı dereyi de kapsayan Hemşin Vadisi'nde yer alıyor. İptal kararı sevinçle karşılandı ve horonlarla kutlandı. Köylüler kararı kutlamak için yağmura aldırış etmeden tulum eşliğinde horon oynadı. Göre halkından Birgöl Demirci, 4 yıldır süren bir mücadelenin sonunda içinden yol bile geçmeyen ormanı taş ocağı olmaktan kurtardıklarını söyledi. Davamız sonuçlandı. Bunun haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz doğa için verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Umuyoruz ki doğa için mücadele veren herkes bu mutluluğu bizimle yaşar dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.